inanmıyorum ya bu ses kaydını şey yapmam gerekecek iki defa yüklemem gerekecek yani daha doğrusu ikiye bölüp yüklemem gerekecek çünkü telefonun hafızası doldu diye uyarı geldi şöyle bir şey olmaması gerekiyor ama neyse ne yapıyorduk ne söylüyorduk en son Heh. benim kahvaltıda şeyden bahsediyordum Yeni kızartmadan bahsediyorum yani. Eğer kahvaltıda kızartma olmazsa. Değil mi loşkan? Hadi çıkalım yola. Gel bakayım sarıl bana bir kere loşkan. Hadi bakalım. Şöyle, şurayı açayım da. Böyle başına güzelce dizlerime koy bacaklarımı koyula çıkar. <Gülüyor> Kucam duymazsın, değil mi? Geçen sefer de öyle uyumayacağım dedin. Gayet de uyudun. Sonra seni taşımak zorunda kaldım. Hayır canım tabii ki de zorlanmadım. Saçmalama. Hiç zorlanır miyim yani? Senin de hoşuna gidiyor. O yüzden uyuyorsun kucamda bakma. Hayat sana güzel be. Hem böyle gamsız gamsız, dertsiz dertsiz dizlerimde, bacaklarımda uyumanın keyfini yaşıyorsun. Hem de Loşkan seni kucaklayıp Evine kadar götürüp <gülüyor> Kahvaltını hazırlayıp Ama kahvaltıyı beraber hazırlayacağız boşka. Ya da böyle yorgun olduğun, uykulu olduğun zamanlarda Her şeyi ben üstlenebilirim Sorun değil Ama kahvaltından şikayet etmek yok ben Bunu beğenmedim, şunu yapmadım Sen acımazsın gerçi Dersin, ben sana böyle mi öğrettim? Hmm. Tabii sonra keyifli keyifli kahvaltı yaptıktan sonra ya insan kahvaltıdan sonra uyurum yani. Ama şu an böyle bir senaryo üzerinden gittim. Beni mazur gördü Oçku. Kahvaltımızı bitirdikten sonra orayı detaylandırmayacağım. Kahvaltımızı bitirdikten sonra muhtemelen sen şey yapardın. O uykusu olan sen, gözleri kapanan sen, muhtemelen gözlerini biraz açardın ki çocukların seni pışpışlasın değil mi? Uyutsın.